Eûzü billâhi's semîi'il alîm mineş şeytânir recîm. Rabbi a'ûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn ve a'ûzu bike rabbi en yehzurûn. rahim Kul e'ûzu bi rabbinnâsi melikin nâsi ilâhin nâs min şerril vesvâsil hannâs. اَلَّذِي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ ve الْجُنَّةِ وَالنَّاسِ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ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 Ol bir Gül Zarı Fesahat Muhammed Mustafa'a Salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala al seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahimi Maliki Yevmiddin İyakat nab duve İyakat nesleğin. İşte nesratal müstakim, sıratalı zin anamte عليهم, gair elmaudub عليهم, ve <gülüyor> eltaallin, <gülüyor> amin ya Mün. Bismillahi r-Rahmani Aşra bıabdıhi, Laila min el Mescidi el Harame, el Mescidi el Aqsal, Lâdi bârekne, hâlîhu, lınuriyehu min ayatina. Innuhu, hu asamiu al Basir, sadekallahulazim. Ve belledi Kerib. Ve nahnu ala ma qala halikuna ve razikuna ve mevlana, min eş-şakirîn eş-şâhidîne bi kalbin selîm cenab Hak Cibril'i emin namus ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Muhammed en-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine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 çok aziz ve muhterem müminler. İçinde bulunduğumuz ayın, yani Recep-i Şerif'in içerisinde iki mübarek gece vardı. Tabi, bu iki mübarek geceyi daha önce ben konuşmamda iki kandil var diye bahsetmiştim. Birinci Mübarek gece. Recep-i Şerifin ilk cuma gecesi Regaip e, kandili dediğimiz gece. Diğer ikinci mübarek gece de 27. gecesi Miraç gecesidir. Miraç gecesi. Onun için Miraç gecesine yaklaştığımızdan dolayı Gerçi önümüzdeki cumartesi yine Miraç-ı Şerif'ten bahsedeceğim ama Miraç öyle bir mübarek, öyle bir esrarlı keyfiyet ki onu bir konuşmayla ifade edebilmek veya bir iki konuşmayla ifade etmek zordur. Onun için hulasa ederek ifade ediyoruz. Kaldı ki bugün konuşmama ilaveten bir de dinleyici şeylerimizden, cemaatimizden bir sual de soruyorlar. O sualde aydınlatmakta, merakı izale etmekte fayda görüyorum. Şimdi bu sual bana şunu anlatıyor. E, demek ki cemaatimiz konuşmayı dikkatle dinliyor. Dikkatle dinliyor. Onu öğrendikten sonra ...kendi fikrinde, kendi düşünce tarzında onu düşünüp değerlendiriyor... ...ve içinden çıkan muhtemel sualleri bu neden böyle oluyor diye öğrenme ihtiyacı duyuyor. Bu memnuniyet verici bir durum. Seb Sebep şu demek ki dikkatle dinlenilmiş, dinlenilen şeylerin içerisinden merak edip şu neden böyle acaba diye merak edip öğrenme lüzumu hissetmiş ve bize soruyor bunlar neden böyle diye. Şimdi bu, bu da hassasiyet ve dikkatle dinlenirse mevzular iyi öğrenilir ve bu bizi memnun eder. Daha da memnun olduğumuz hususuz bu öğrendiklerimizi bir de irademizle birleştirip amel edersek Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı tarzda hayatımızda tatbik edersek o daha memnuniyet vericidir ve sevabı da çoktur. Cenab-ı Hak bize doğruları doğru olarak anlayıp yanlışları yanlış olarak öğrenip doğruları kendi rızasına uygun ve muvafık şekilde yapmayı yanlışlardan da kaçınmayı nasibi müyesser eylesin. Bu çok mühim bir şeydir. Evet. Çünkü insanoğlu kendisini doğru zanneder, yanlış yapar. Kur'an-ı Kerim'de bu vardır. İns şeytan insanları aldatır, o yaptığı yanlışı doğru zanneder. Zaten yanlış olduğunu anlasa düzeltecek. Ama yanlışını doğru zannettiği zaman o felakettir. Yanlış devam eder, doğru zanneder vefat edince her şey ortaya çıkar ama iş işten geçmiştir artık şimdi dinleyici olan şey dinleyen cemaatimizden bir kardeşimiz bize şunu soruyor diyor ki 4 veya 5 hafta önceki sohbetinde diyor 4 veya 5 hafta önceki sohbetinde demiştin ki meleklerde akıl var nefis yok demiştin evet insanlarda akıl var nefis var. Demiştin. Ama hayvanlarda da akıl yok, sadece nefis var demiştin. Öyle mi? Şimdi ben çok iyi hatırlıyorum. Yaratılan varlıkları sınıflandıracak olur, şöyle bir tasnif edecek olursak, durum şu demiştim ben. Cenab-ı Hak melekleri nurdan yaratmış, onlara akıl vermiş ama nefis ve şehevi bir arzu vermemiş. Onun için meleklerde evlenme ihtiyacı yoktur. Yeme içme ihtiyacı da yoktur. Yeme içme ihtiyacı da yoktur. Onlar ne maksatla yaratıldılarsa onu yaparlar ve onu yapmaktan zevk alırlar. Melekler nurani ve akıllı varlıklar Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek üzere ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın Memur ettiği hizmetleri, kullarına hizmet ettirir, daha başka izler yaptırır, bu ne için yaratıldı, ne için halk edildi ise, o hizmeti görür ve hep o hizmeti görürken de Cenab-ı Hakk'a hiç isyanları yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak melekleri tarif ederken yaptıkları hizmet bakımından, le yasunallah diye ayeti Celle'de bahseder. Hazreti Allah'a karşı hiçbir isyanları yoktur. Yani yapmama diye bir şeyleri olmaz. Yapılacak işleri tamamen yapar, yapılmayacakları da yapmaz. Meleklerin durumu budur. Bakın demek ki akıl var, şehvi arzu yok, yani nefis yok. Ama insanlar ise, insanlar ise, Cenab-ı Hak insanlara li hikmetin şöyle diyelim. Akıl vermiş, meleklere verdiğini insanlara da vermiş. Bakın, demek ki insanın meleklere ya benzeyen, melekleşmeye istidadı olan bir durumu var. Onlar meleklere verdiğini insanlara da vermiş aklı. Fakat insanlara meleklerden farklı olarak ...şehvetle vermiş. Şehvet deyince yalnız nefsi şeyi anlamayınız. Şehvet demek... ...bir şeye meyledip arzu etmek demektir. Yemeği ve içmeyi arzu etmek de bir şehvettir. Yeme ve içme. Onun için insanların şehveti olduğundan... ...yer, içer, uyur, eğlenir... Efendim, ...evlenme ihtiyacı hisseder... ...meleklerde olmayan bu durumları da vardır. Peki Cenab-ı Hak insanlara akıl verip melekleşme istidadını vermiş. Nefis ve şehve, şehevi duygu vererek başka bir istidad daha vermiş insana. O hangi istidad? Sadece şehvet verdiği varlıklara benzeme şeyi, istidadı. O zaman üçüncü bir sınıf daha ortaya çıkıyor. O da hayvanat. Onlara ise Cenab-ı Hak Onlara sadece şehvet vermiş, yer, içer, üremek için bir fonksiyonu, bir vazifesi vardır. Onu yapar ama neyi yoktur? Aklı yoktur. Aklı olmadığı için düşünüp de zararı şey yapamaz. Kendi arzusuyla zarardan kaçınamaz, vazgeçemez. Akıl yok. Şehevi duyguları ile insanların şehevi duyguları da birbirine şey yaptığından, benzediğinden dolayı demek ki insanların aklı yönüyle melekleşmeye, şehevi duyguları bakımından da diğer hayvanata doğru meyletme istidadı vardır. İstidadı vardır. Cenab-ı Hak da onun için Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, buyurur ki aklı olup da düşünmeyen bakınız aklı olup da düşünmeyen kalbi olup da inanmayan inanmayan, amel yapamayan insanlar diğer hayvanat gibidir. Hatta öyle bozulurlar ki onlardan daha da aşağı olurlar buyurmuşlardır. İzahım budur. Bu şekilde izahat verdim. Peki dinleyen cemaatimin burada e, merak ettiği husus ne? Şu diyor. Şimdi mesela biz köylüleriz diyor. Köyde Koyunumuz olur, keçimiz olur, büyükbaş hayvanlarımız olur. Bunları daha bırakırız, otlar, akşam olduğu zaman geri döner, herkes kendi evine gider. Aklı yok da evi nasıl bilir diyor. Merak ettiği husus bu, öyle değil mi? Eğer aklı yoksa evi nasıl bilir? Veya bugün polislerin eli kullandıkları şey vardır, köpekler vardır çok af buyurun. Onlar bir maddeye karşı çok hassastırlar. Niye? Hangi hususta yetiştirildiyse onu aramakta kullanılır. Mesela eroin gibi vesaire gibi o onu insanlardan daha iyi buluyor. Peki aklı yok da insanın bulamadığını o nasıl buluyor diyor. Doğru. Şimdi bu merak edilecek bir husustur. Ha. Muhterem müminler. Daha bunu buna benzeyen merak edilecek çok şeyler var. Mesela ben bir gün e, hocam da okurken ben de şöyle düşünmüştüm, demiştim ki, demiştim ki biz rüya görüyoruz. Rüya gördüğümüz zaman yattığımız yerin çok uzaklarında oluyoruz rüyada. Öyle değil mi? İstanbul'da olan adam kendisini dünyanın bir başka yerinde görüyor. Öyle değil mi? Ve düşünüyordum, diyordum ki acaba rüya gören adamın başka yerde olduğu zaman oraya giden nesidir? Eğer ruh oraya gidiyorsa rüya gören adamın yatağında cansız olması icap etmez mi? Öyle ya ruh, ruh gitmiş oraya. Ruhu gidince de vücudun cansız olması icap eder. Halbuki adam rüya görüyor, hem dünyanın filan yerinde oluyor hem de yatağında canlı oluyor. Bu nasıl olur? Daha buna benzeyen, böyle merak edilen çok şeyler olur. Ben bunları düşündüğüm zaman hocamın bir kerametine şahit olmuştum ve ben bunları düşünürken sormadan hocam başlamıştı izahat. buyurmuşlardı ki, insanda iki ruh vardır buyurdu. İki ruh vardır. Birisi ruhu cismani, diğeri ruhu melekidir buyurdu ruh cismani, vücutta hayatiyeti temin eder. Hayatiyet, canlılığı meydana getirir. Ruh-u meleki ise, akıl ona bağlıdır, onunla beraberdir. Evet, rüya gördüğümüz zaman, ruh-u meleki çıkar gider buyurdu. Çıkar gider. Ruh-u cismani insanda kalır. Hayatiyeti devam ettiren odur. Ama onda akıl yoktur, onun için... İnsan rüya gördüğü zaman rüyalısını hatırlar. Hatırlaması akıl, ruhu meleki ile çıkıp giden akılla berab, şey, ruhla beraber olduğu için rüyayı hatırlar. Ama rüya gören adam yattığı yerde canlıdır, hiçbir şeyi hatırlamaz. Neden? Hayat, ruhan şeyde cismani ruhta akıl yoktur. Akıl yoktur. Hatta bakınız bazı insanları uyurken aniden yerinden kaldırın. Kaldırın yatağının üzerine kalkar. Oturur ama bulunduğu odanın penceresi neresidir? Kapusu nerededir? Bunu bilmeyen olur. Bilemeyebilir. Olur mu olmaz mı bu? Ha, o anda bakınız yattığı odanın oturur. Canlıdır. Ama kapı nerede? Pencere nerede? Bunu bilmez. Neden? O anda ruhu meleki akılla beraber dışarıdadır. O ruhu cismani ile kalkmıştır. Canlıdır ama bir şey anlamaz. Oturduğu yerde kalsın. Biraz sonra bakarsınız sanki açılıyormuş bir şey gibi kapıyı da tanımaya başlar, pencereyi de anlamaya başlar. O anda ruhu meleki gelmiş, ruhu cismani ile kendine mahsus bir ahenk içerisinde birleşmiştir. Akıl da beraberinde olduğu için kapıyı, pencereyi tanımaya başlamıştır. Akıl Böylece hükmetmeye başlamıştır o insanı. Durum budur. Şimdi hayvanatın şeyi aklının olmayıp da evin yolunu bilir olmasının nasıl izah edileceğiz? Hayvanlar akılla hareket etmezler. Şimdi bizim okuduğumuz ilimlerde sevki tabii denir. Şimdi mekteplerde içgüdü diye okutuyorlar bunu. Gençler hatırlayacaklar. İç güdüsüyle hareket eder derler. Öyle değil mi? İç güdü dedikleri şey sevki tabiidir. Yani Hazreti Allah'ın kontrolünde onları sevk ediyor Cenab-ı Hak. Yani onu öyle hareket ettiren ilahi bir güç vardır. Vardır. Aklı değildir onu hareket ettiren. Nedir? Sevki tabii dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kudreti ile ona e gideceği yeri gösteriyor, o tarafa sevk ediyor ve hayvanları sevk eden aklı değil ya neydir? E, sevki tabi'i Hazreti Allah'ın kudretidir. Şimdi de ona içgüdü diyorlar. İşte evin yolunu bilmesi o şimdiki tabirle söylersem içgüdü demem lazım veyahut da benim zamanında okuduğum ilimle ifade edersem sevki tabidir Demek böyle biliyormuş onlar da. Onların bu şekilde hareket etmeleri de bu yüzdendir. Onun içindir ki, onun içindir ki adamın birisi şunu ortaya çıkarmış. Babası ölmüş. Ölünce, ölünce akşam üzeri bakmış tanımadıkları bir hayvan evlerine gelmiş. Evlerine gelmiş. Gelince adam düşünmüş. Demiş ki bu hayvan bizim evimizi bilmezdi. Şimdi bak geldi buraya. Ha o zaman ne oldu niye geldi bu? Ha babam ölmüştü ya. E babamın çıkan ruhu buna girmiş. Bu da onun için babam da evi biliyordu geldi demiş. İşte tenasuh dedikleri Şimdi bazılarının tek şeye çıkıp, televizyona çıkıp da ruh efendim insandan çıktığı zaman başka bir varlıkla birleşir, başka bir hayvana veya o anda doğana girer demelerinin sebebi budur. Halbuki dinen de yanlıştır, tenasuh doğru değildir. İnsanın ruhu çıktığı zaman Cenab-ı Hak o ruhu alır, alemi berzahta muhafaza eder. Yoksa bir başka hayvana ver yani durum böyledir. Şimdi gelelim bu cevaplarımızdan sonra bugünkü mevzumuz olan ve önümüzdeki Miraç gecesi ile alakalı huzuza. Muhterem müminler. Günlerin ve gecelerin zaman olması itibariyle birbirine mukayese edildiği zaman birinin diğerinden farkı yoktur. Hatta arzın da böyledir. Arz da nedir bakınız? Topraktan, taştan meydana gelmiştir. Toprakla taşın efendim bir yerin Toprağını, taşını dikkate aldığınız zaman bir başka yerle farkı yoktur. Orası da taştır, topraktır, orası da öyledir. Biraz belki birer daha mümbittir, birası çoraktır. O da toprak kalitesinin farklılığındandır. Ama beldeler böyle taş ve toprak olması itibariyle birbirinden farklı olmadığı halde, halde halbuki biz şöyle bakıyoruz, bakıyoruz, mekke Mükerreme diyoruz dünyada en şerefli yer öyle değil mi? Halbuki oranın da taşı toprağı var ama bazı yerlere mukayese etsek mesela mümbit ve yeşil olmak bakımından mekke Mükerreme'nin taşından toprağından daha yeşil, daha mümbit başka dünyada arazi var mı yok mu? Var ama buna rağmen Mekke-i Mükerreme nedir? Diğer arazilerden çok daha kıymetlidir keza Medine ondan sonra en kıymetli e, arazi e, inançlarımıza göre bakıyoruz Medine-i Münevvere'dir ondan sonra bakıyoruz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'dür neden oralar daha mukaddestir A taş ve toprak olma itibarıyla aynıdır ama içinde sakladığı kıymet bakımından o muhip o kıymetin hatırına değerlendirilmiş ve daha kıymetli kabul edilmiştir. Mesela Mekke-i Kabe olmasaydı Mekke-i bir üstünlüğü olmazdı. Orada Kabe'nin bulunması oraya bir üstünlük kazandırmıştır. Demek ki diğer yerlerde olmayan bir şey orada var ve o kıymetli varlık orayı değerlendirmiştir. Medine-i Münevvere'de eğer Hz. Muhammeden'in Mustafa orada olmasa, öyle mi? Mübarek kabri şerifi ve mübarek cesetleri orada metfun bulunmasa, Medine'nin diğer yerlerden bir farkı olmazdı. Orada Hz. Resulullah'ın bulunması, Medine'yi de çok şerefli kılmıştır. Çok şerefli kılmıştır. Şimdi, neden şu hususu hatıra gelebilir? neden Metke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'den daha üstündür? Yani neden, sebebi nedir? E muhterem müminler orada bulunanların aslına bakmak lazımdır. Kabe'nin Kabe'nin gördüğümüz yer bir görünüşüdür. Suretidir. Hakiki Kabe nedir? Düşününüz. Hakiki Kabe'nin ne olduğunu anlayabilmek için... Bakınız bizler, bizler... Suri Kabe'ye karşı dönüp secde ederiz. Suri, görünüşteki Kabe'ye doğru döner, secde ederiz. Ama, ama şunu da biliriz ki... Biz Kabe'nin suretine, taşına, toprağına secde etmeyiz. O tarafa doğru döner, secde ederiz. Asıl secde ettiğimiz kimdir? Hazreti Allah'tır. Öyle değil mi? Demek ki hakiki Kabe Hazreti Allah'tır. Ve secde ona yapılır. Onun için secde ederken Allahu Ekber denir. Hazreti Allah her şeyden büyüktür. İşte ben de önünde eğiliyor ve ona secde ediyorum demektir. Hiçbir zaman secde ederken El kabe Ekber dediğimiz oluyor mu? En büyük Kabe'dir dediğimiz oluyor mu? Hayır olmuyor. Allahu Ekber diyoruz. Demek ki secde Hazreti Allah'adır. Kabe'ye doğru dönüyoruz. Neden dönüyoruz? E hakiki secde sahibi, secde ettiğimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu Kabe'ye doğru dönün dediği için dönüyoruz. Eğer oraya dönün demeseydi Kabe'ye dönmezdik. Nitekim bunu daha evvelki konuşmalarımda da belki tekrar, tekrar söylediğim olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret buyurduğu zaman 16-17 ay kadar Kudüs'e doğru namaz kılmıştır. O zaman Cenab-ı Hak Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya dönmesini emretmiştir. Ve 16-17 ay sonra Medine'de peygamberimiz şimdi hacıların gittiği zaman ziyaret ettikleri Mescidül Kıbleti'in vardır. İki kıbleli mescid dedikleri Orada öğle namazını kılarken Cenab-ı Hak vahiy göndermiş, artık Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe'ye doğru dön buyurmuş ve Peygamberimiz namazın içerisinde Kabe'ye dönmüş. Ben orada ziyaret ederken sordum, merak ettim. Kudüs ne tarafta dedim? Şimdiki kuva döndükleri kıblenin tam tersi, aksi. Mesela şu camiyi düşünün, evvelce, evvelce, Cenab-ı Kabe'yi göstermeden evvel kapıya doğru dönüp namaz kılıyorlarmış. Kudüs o tarafta. Cenab-ı Hak Kabe'ye doğru dönün emrini verince bu defa kapıyı bırakmışlar bu mihraba doğru dönmüşler. Tam efendim 180 derece tersine dönmüşler. Niçin bunu yapmışlar? Hazreti Allah öyle emrettiği için. Bazıları bunu hazmedememiş akıl yürütmüşler, canım şimdiye kadar namaz kılıyorduk da bunun dönmemizin sebebi ne demişler, buna ne lüzum var demişler, öyle mi? Ne lüzum var demişler, e, bunun üzerine Cenab-ı Hak da Hazreti Allah'ın emrine itaat edenlerle aklını öne sürüp ona kıymet verenleri fark etmek için böyle yaptık buyurmuş Cenab-ı Hak bakalım akıllarına mı güveniyorlar yoksa Allah'a mı itaat ediyorlar öyle mi ha. biz bunun için yaptık ve allah Zülcelal'a itaat edenler sebebini hiç şey yapmadan araştırmadan Rabbimiz böyle emretti biz de itaat ediyoruz demiş ve dönmüşler ha. şimdi mevzumuz şuradan genişlemişti Kabe'ye doğru dönüyor secde ediyoruz ama asıl secde ettiğimiz varlık kimdir Hazreti Allah'tır. Hazreti Allah'tır. O zaman Kabe'nin bulunduğu Mekke'nin şerefli ve üstün olmasını dikkate aldığımız zaman hakiki Kabe olan Hazreti Allah Celle Celaluhu'yu dikkate alarak Kabe böylesine kıymetli diyoruz. E tabi peygamberimizle Hazreti Allah Celle Celaluhu mukayese edilir mi? Biri kul, biri Halik. Öyle değil mi? Hazreti Allah onun için Kabe ve Kabe'nin bulunduğu yer efendim daha üstündür. Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun efendim neyi olduğu için? Kabe olarak sureti olduğu için. Suri Kabe. Hakiki Kabe Hazreti Allah'tır. Celle Celaluhu. Ondan sonra Mescid-i Aksa'yı şey yapıyoruz. Medine-i Münevvere'de de çok kıymetli dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradadır ve o havali o mübarek Resulullah'ın cesedi şerifleriyle onun şeref ve itibarıyla oralar şereflenmiştir Mescid-i Aksa keza dünyada peygamberlerin en çok geldiği o civarda gelmişler ve oralarda hizmet görmüşler o hizmetlerin hatırına Mescid-i Aksa ve civarı da mübarek olmuştur demek ki mekanın kıymetli olmasının sebebi İçerisinde manen kendisine kıymet verilen bir varlığın bulunması orayı kıymetlendirmiştir. Bunu böyle inanıyoruz. Zaman da böyledir. Zaman da böyledir. Mesela bize deseler ki, deseler ki namaz kıldığın vakit ile namaz kılmadığın vakit aynı midir derece bakımından deseler ne deriz muhterem deremimle? Namaz kıldığımız vakit daha kıymetlidir. Neden? En kıymetli ibadeti o vakitte yaptık. Cuma günü ile Cuma olmayan günler arasında fark var mı deseler, elbette Cuma daha üstün gündür deriz, öyle değil mi? Neden? E, onu Cenab-ı Hak üstün yapmış, onun içerisinde bize bir ibadet emretmiş, bakın bugün cumartesi, şimdi Cuma namazı kılabiliyor muyuz? Hayır, neden? Onun vakti Cuma günüdür, Mevla Yüzül Celal onu orada tayin etmiş ve bu ümmeti Muhammed'e vermiştir. Cuma ümmeti Muhammed'in en şerefli günüdür. Ayrıca Cuma gününün içerisinde öyle bir saat vardır ki Cenab-ı Hak o saatte duaları ve ilticayı reddetmiyor, kabul ediyor Hz. Allah. Diğer günlerde böyle bir muayyen şey yoktur. Cenab-ı Hak kapı açıktır, iltica edenlere kabul ederim buyurmuşlardır ama böyle bir efendim eşref saat diğer günlerde olmadığı halde Cuma günü vardır. Cuma gününün böylece bir üstünlüğü vardır. İşte şimdi bugün recep Şerif'in neden aynısı değil? Halbuki zaman olarak, bakınız bugün gece, bugün akşam 20. gecesi saat olarak 12 saat, 13 saat gibi bir gece. Saat zaman olarak bu kadardır. 27'ye gittiğimiz zaman birkaç dakika daha uzun olabilir ge gece. Ama birkaç dakika uzun olması ona bir kıymet kazandırmaz. Zaman olarak. Ama o gecede vuku bulan hadise o geceyi üstün kılmıştır. Ne olmuştur o gecede? Cenab-ı Hak, Habibi Hazreti Muhammeden'in Mustafa'yı Mekke-i Mükerreme'den almış önce Kudüs'e götürmüş şöyle mi? Medine-i Münevvere'den geçirmiş, Kudüs'e götürmüş Kudüs'te peygamberlerin ruhaniyetleriyle tanıştırmış, onlara imam olmuş, onlara üstünlüğü gösterilmiş, ondan sonra da semaya yükselip ve yedi kat semayı geçerek arşı, kürsü sitretil müntehayı Cenab-ı hatta hatta zaman ve mekan kaydından çıkarıp Ahirete götürmüş Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Ahirete. Ahirette kullarına nasıl hesap soracağını Peygamberimiz Hz. Muhammed'e göstermiş. Cenneti göstermiş. Cehennemi göstermiş. Ondan sonra Peygamberimiz dönüp cennette olacaklardan bahsetmiş. Öyle mi? Cehennemde yapılacak muameleleri anlatmış. İnsanların nasıl azap göreceklerini görerek anlatmış. Bakınız görerek bunları göstermiş. Onun için cennete koyduğu zaman peygamberimizi ahirette Cenab-ı Hak ahiret alemine götürüp orada cennete koyunca cennetten Hazreti Rasulullah'a cemalini de göstermiş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ne var? Bu alemde Cenab-ı Hakk'ı gözle görme imkanı yok der. Cenab-ı Hak bu alemde Cenab-ı Hakk'ı görme imkanı yok der. E peki peygamberimiz Miraç'ta gördü nasıl? Peygamberimiz miraca götürüldüğü zaman işte öbür alemde zaman ve mekan kaydından çıkarıldı. Cennete konularak oradan Hazreti Allah'la müşerref oldu. cenab Hak cennetten Habibine bu iltifatta bulundu. Yarın o cennete koyduğu kullarına Habibine yaptığı iltifatını cennetlik kullarına da cemalini göstererek iltifat edecektir. En büyük de bu olacaktır. Yani cemal-i ilahi görüldüğü zaman cennet bile unutulacaktır. Yani cennetin o tariflere sığmayan, o ifade edilemeyen yani kelimeler onu ifade etmekten aciz kalan o mükemmelliği cemali ilahi yanında çok şey kalacaktır. Basit kalacaktır. Ve peygamberimize yapılan iltifat ümmetlerine de cennet ehline de cennetten yapılacaktır. Bakınız burada bir inceliği daha böyle çok ince bir nüans var vardır orada. Onu da şey yapmak lazım. Cenab-ı Hak, hani mekandan münezzeh diyorduk, bir mekanda olmaz Hazreti Allah, onun mekana ihtiyacı yok diyorduk, öyle değil mi? Evet. Ha. E, nitekim Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid'i yazarken ne demiştir? Şeş cihetten münezzeh diyor, şeş cihet. Farsça'da şeş, altı demektir, öyle değil mi? Ha? Yani altı cihette, pek, cenab Cenabı Hakk'ın e, cihetle alakası yok. Ne sağ, ne sol, ne ön, ne arka, ne yukarı, ne aşağı. Bak, altı cihet vardır insanda. Altı. Farsça bunu söyleyecek olsak, şesh cihet demek lazımdır. Yani altı cihet demek. Zaten Süleyman Çelebi Hazretleri de me şeyi, Mevlid'ini, o günkü yaşayan Türkçe ile, yani Farsça ve e, Arapça kelimelerle, o günkü kullanılan Türkçede yazmıştır. Bugün yeni yetişenler onu anlamazlar pek. Öyle değil mi? Mevlidi oku keşke okusak okunurken o hafızlarımızın yanık sesleri, sadaları insanda bir coşku meydana getirir ama orada ifade edilenleri anlayabilsek daha çok istifade ederiz. Yani çünkü mevlit Ehli sünnet vel cemaat inanç ve itigadını Hazreti Muhammeden'in Mustafa'nın diğer peygamberlere olan fazilet ve üstünlüğünü orada manzum şekilde ifade etmektedir şey. Süleyman Çelebi Hazretleri. Zaten daha önce de konuştum. Mevlid'i yazmasının sebebi de Bursa Ulu Cami'de bir demek ki o zaman da varmış böyle hocalardan yanlış yapan öyle mi? O zaman da varmış, kürsüye çıkıp demiş ki peygamberlerin farkı yok demiş. Peygamberlerin birbirinden farkı yoktur. Hazreti Muhammed ne ise Hazreti İsa odur, Hazreti İsa ne ise Hazreti Musa da odur. Farkları yoktur demiş. Böyle deyince orada bulunan Arap hoca diye bir zat talebeleri işte dinleyenlerin içerisinden kalkıp demiş ki Vaiz efendi, söylediğin söz, mincihetin doğrudur, mincihetin yanlıştır demiş. Doğrudur. Ne bakımdan doğrudur? Peygamber olma itibariyle, Hazreti Muhammed ile Hazreti İsa'nın, Hazreti İsa ile Hazreti Musa'nın farkı yoktur. Peygamber olmak itibariyle. Evet. Ama... Hazreti Allah önünde faziletleri itibariyle en yüksek Hazreti Muhammed'dir demiş. Diğer hiçbir peygamber onun derece ve mertebesinde değildir demiş. Fakat vaiz bunu kabul etmeyince, etmeyince o da gitmiş Anadolu'da bilinen alimlerden bu hususta fetva alıp getirip Ulu Cami'de halka o söylenilenin yanlış olduğunu anlatmış. Anladım. Şimdi bakın aynı hatalar bugün de yapılıyor. Bazılarının hoşuna gideceğiz diye. E efendim Hazreti Musa da peygamberdir, haktır. E onu kabul edenlerin dini de haktır. Öyle mi? Hazreti İsa da peygamberdir, haktır. Onun tutanlar, onu peygamber kabul edenler de haktır diyenler var mı yok mu? Bu yanlıştır. Yanlıştır. Hazreti İsa peygamberdir. Ama ne zamana kadar Hazreti Muhammed'in Mustafa gönderilinceye kadar. Hazreti Musa da peygamberdir. Ne zaman yaşadığı ve dünyada vazife yaptığı, peygamberlik yaptığı Firavun ile mücadele ettiği devirde Hazreti Muhammed'in Mustafa gönderilince hepsinin peygamberlik ve hiz bitmiş Hazreti Muhammed'de toplanmıştır. Bugün doğru yolda olup ehli sünnet ve cemaat yolunda olan adamın Hazreti Allah'ın varlık ve birliğine Hazreti Adem'den peygamberimize kadar sayısını Hazreti Allah'ın bildiği peygamberler gelip geçtiğine ama bu devirde inanılacak ve kendisine bağlanıp sözleri dinlenecek yegane peygamberin Hazreti Muhammed olduğuna inanması lazımdır. Hak ve doğru olan yol budur. Bunun dışındakiler yanlıştır. Ahmedi memnun edebilir, Mehmedi de memnun edebilir. Falan devletin hoşuna gidebilir, filan devletin hoşuna da gidebilir. Ama Hazreti Allah'ın dinde doğru olmaz. Neden doğru olmaz? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Şöyle buyurmuştur. Kim İslam dininden başka bir dini benimseyip kabul edecek olursa ben onu kabul etmem buyurmuş Hazreti Allah. İşte bu. Dini kabul edecek olan kimdir? Hazreti Allah'tır. Öyle değil mi? Ha. Şimdi biz namaz kılıyoruz. Hazreti Allah'ın rızası için kılıyoruz. Elimizi açıyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi namazımızı kabul et. diyoruz. Öyle değil mi? Ya Rabbi namazımızı kabul et. Şurada yüzlerce adam beğense, bir araya gelse de namaz kılan adama bakıp o çok iyi kıldın. Çok iyi. Biz beğeniyoruz. Her şeyin iyi dese dese. Ama Hazreti Allah Celle Celaluhu ben kabul etmiyorum dese. Bir kıymeti var mı yüzlerce kişinin böyle demesini? Yok. Kabul edecek olan yüzlerce kişi değil. Hazreti Allah'tır. Din de böyledir. Ne buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de? Kim İslam'dan başka din ararsa tarafımızdan kabul edilmiyor buyurmuşlardır. Kabul edilen din İslam'dır. Bu kadar. İşte mevzumuz şu noktadan genişlemişti. Hani dedik ya Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid'i yazarken Bursa'da yapılan bir hatayı düzeltmek üzere Ehl-i sünnet vel cemaatin inancına göre Hz. Allah'a nasıl inanacağız, Hazreti Muhammed'e nasıl inanacağız, onun büyüklüğü ve faziletini net ölçüde kabul edeceğiz bunları ifade eden Mevlid'i yazmıştır ve o günkü yaşayan Türkçe ile yazmış, bugün tam anlayamıyoruz okunuyor da Hafızların sesi güzel olunca coşturuyor dinleyenleri fakat dinlediğini tam anlayamıyor öyle değil mi o teremimle? Tam anlayamıyor. Anlayabilse dediğimiz gibi onun izahı yapılsa çok şeyleri anlayacak ve efendim birçok şeyleri öğrenmiş olacaktır. İnşallah onları da öğreniriz. Demek ki demek ki Peygamberimiz Hazreti Muhammedenil Mustafa böylece anlatılmış ifade edilmiş. Miraç kandilinde de biz bu hususta peygamberimizi tanımaya çalışacak, onu anlayacak, onu öğrenecek. Ne dediler, ne yapılması lazım, onları yapmaya çalışacağız. Şimdi recep Şerif'in, bakınız, daha mevzu biraz daha de, geriye gittiğimiz zaman yine şu noktadan şey yapmıştı. Miraç şeyin, recep Şerif'in on dokuzuncu günündeyiz. Bu akşam yirminci gecesi demiştik, öyle değil mi? Bu geceyle 27. gecesi yani Miraç gecesi arasında zaman zaman olarak bir fark yoktur. Belki 2-3 dakika ya uzayacak ya uzamayacaktır. Öyle değil mi? Ama Miraç gecesi bu geceyle kıyaslanamayacak kadar üstündür. Neden? O gecede Hazreti Allah Celle Celaluhu bu 20. gecede olmayan şeyleri meydana getirmiştir. Öyle değil mi? Habibini almış cennete vesaireye götürmüş oralarda iltifatta bulunmuş cennette cennetten cemalini göstermiş orada şöyle bir sual sormuştum ben hani Cenab-ı Hakk'ın cihetle alakası yoktur Cenab-ı Hak'ta altı var üstü var yanı var önü var arkası var denmez peki cennette görünce cennet Cenab-ı Hak için mekan olmuş olmaz mı Hani mekandan münezzehti. Cennette görünce cennet mekan olmuş olmaz mı? Muhterem müminler orada dediğim gibi çok ince bir nüans farkıyla telaffuz edip anlamamız lazım. Cenab-ı Hak cennette görülmüyor. Cennetten görülüyor. Aradaki fark budur bakın işte. Cennetten görünüyor yine mekan ve efendim... E, zamandan münezzehtir. Mekanla ve cihetle alakası yoktur. Cennetten görülüyor. Cennette görülmüyor. Cennetin içinde şurada Cenab-ı Hak var denmiyor. O zaman cennet Cenab-ı Hak için mekan olur. ehli sünnet itikadına uygun değildir. Cennetten görülebilecek yer oradandır. Yani hani bir ayı görmeyi düşününüz bulunduğumuz yer düz ve çukur ise oradan görünmüyor. Bir tepeye çıkıyorsunuz oradan görünüyor. Ne diyorsunuz? Ay bu tepeden görünüyor diyorsunuz öyle mi? İşte Cenab-ı Hakk'ın cemali de cennetten zaman ve mekan kaydı olmaksızın görünüyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın zamanla, mekanla bir kaydı olmaksızın cennetten görülüyor. Peygamberimiz de Miraç gecesi cennete götürülmüş ve oradan cemali ilahiyle müşerref olmuştur. Evet, oradan müşerref olmuş ve ondan sonra da yeryüzüne tekrar iade edilmiş. İşte bu hadisenin vuku bulmasını, vuku bulduğu geceye, Miraç gecesi denmiş, diğer gecelerden de farklı olmuştur. İnsan durup düşünüyor, oturuyor şimdi, diyor ki acaba Cenab-ı Hak neden Miraç gecesini, o şey, miracı o günlerde yaptı da, mesela Medine'den yapmadı veya daha önce olmadı, sebep ne? Bunun üzerine eğiliyor ve araştırıyoruz. Gördüğümüz durum şu, anlayabildiğimiz kadar tabii daha çok hikmetleri de vardır. <gülüyor> Muhterem müminler, peygamberimizin Miracı Mekke-i Mükerreme'de iken vuku bulmuştur. Mekke-i Mükerreme'de iken vuku bulmasının zamanı çok mühimdir. Çok iyi dikkatle bakmak lazım. Şimdi peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem tabii Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Doğdu. Doğmadan evvel babaları vefat etmişti babaları vefat etmişti. Vefat ettiği için de dedesinin yanında kaldı. Dedesi onu e, gördü, gözetledi, himaye etti, baktı. Baktı zahiren. Sonra dedeleri de vefat etti. Dedeleri vefat edince amcası o Kureyş kabilesinin reisi durumunda. Herkes onun sesini, sözünü dinliyor, akıllısı. Amcasının himayesinde büyüdü. Tabii bu arada Yaş, yaşı da geldi ve iki tane mühim desteği vardı, zahiri olarak. O Cenab-ı Hakk'ın himayesi ayrı. Onu başkaları görmüyor. Onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor ve hissediyor. Fakat Mekkelilerin gördüğü Peygamberimizin iki desteği var. Birisi, onun aile hayatında ona her şeyiyle yardımcı olan Hazreti Hatice validemiz gibi çok yüksek nesebi, hasebi, mali durumu müsait olan bir hanımla evlenmiş olması. O büyük destek veriyor. Diğeri de amcası, amcası Efendim, kendi şeyin Kureyş'in ileri geleni ve peygamberimizi himayesine almış Kureyşlərə karşı müdafaa ve hatta bütün şeye karşı Mekke'de bulunan Araplara karşı peygamberimizi himaye ediyor. Böylece peygamberimiz de hem evinden destek görüyor, hem amcasından destek görüyor. Böylece dine hizmeti devam ediyor. Şartlar müsait bu tarzda. Kimse, kimse onların hatırına peygamberimize ne yapamıyor? El uzatamıyor, efendim, gelip zarar veremiyor. Neden? Ee, çekiniyorlar şeyden. Müracaat ediyorlar amcasına bizim diyorlar, ilahlarımıza put diyor bu. Babalarımızın, dedelerimizin tuttuğu yolu yanlış diyor. Buna bir şeyler de. O zaman diyor ki amcası, onun dediği yol, tuttuğu yol doğrudur. O devam ediyor. Devam ediyor. Ve ona, buna rağmen hiçbiriniz bir şey yapmayacaksınız. Yapamayacaksınız ve yapamıyorlar. Çünkü hatırı sayılan bir zat. Fakat... Gün geliyor, gün geliyor, bu miraç o hadisesi, mucizesi vuku bulmadan evvel Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasını ve zevcesini kaybediyor. E, ecel geliyor, her ikisine vefat ediyor. Hem de kısa bir aralıkla. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece maddi olarak iki desteğini, mühim desteğini kaybediyor. Ve Nitekim bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz amcasının vefat ettiğini vefat ettiğini. Ebu Leheb'in peygamberimizi himayesine almak istemesine karşı peygamberimiz Ebu Leheb'e "Hayır, senin himayeni de istemiyorum." demesine karşı ehli küfür peygamberimize baskı yapmaya başladı. Fahri Kainat bu baskı bilhassa Taif'te uğradığı birtakım sıkıntılar yüzünden Diyor ki Cenab-ı Hakk'a o ilticası çok şeydir böyle işli. Işte. Rabbim görüyorsun ki düşmanlar karşısında tagatsızım, güçsüzüm diyor. Tagatsız ve güçsüzüm. Onlar ise beni dinlemiyorlar Allah'ım. Ve bu üzüntülü şeyleri ifade ettikten sonra da şunu ilave ediyor. Rabbim bana sen darılma gerisi mühim değil Allah'ım diyor. Bana sen gazaplanma. Beni sen efendim vazifeni yapamadın deme. Gerisi bunlar bana ne yaparlarsa yapsınlar. Bunlara sabreder. Yine hayırları için dua ederim ama Rabb'im yeter ki sen gazaplanmadık. İşte böyle bir vasatta bu yalnızlık ve sıkıntı içerisinde iki desteğe kaybolmuş hem amcası hem de zevcesi Hazreti Hatice Validemiz vefat etmiş, Peygamberimiz fevkalade bir yaldızlık hissetmiştir. Maddi destekler ortadan kalkmıştır görünen. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Habibini manevi desteği ile takviye etmek, onun mani ruhunu o yüce makamlarda tamamen mütmain hale getirmek için Habibim. Onların da hikmeti var. Maddi desteklerin ortadan kaldırdım ama seni huzuruma alacak, manen destekleyeceğim buyurarak Miraç bu, bu şartlar içerisinde vuku bulmuştur. Ve Peygamberimizi manevi bakımdan tam bir itminana kavuşturmak ve onu takviye etmek üzere Cenab-ı Hak evvela yeryüzünden Habibini alıp götürdüğünü Kur'an-ı Kerim'de bize de haber vermiştir. Bize de haber vermiş ve şöyle buyurmuştur. Hatta bu arada bakınız Peygamberimizin oradaki üzüntüsünü ifade için tarihler Peygamberimizin amcası ile zevcesi Hazreti Hatice validemizin vefat ettiği seneyi seneyi hüzün yılı olarak kabul kay kaydeder tarihler. Evet. Hüzün yılı. Üzüntü. Peygamberimiz bu üzüntülü haldeyken bir gün tabi şeyde Kabe'de peygamberimize Cebrail Aleyhisselam yardımcılarıyla gelir ve peygamberimizi bir ameliyata tabi tutar. Kendisi bizzat ifade eder. Geldi, şu göğsümü yardı diyor. Yardı. Kalbimi çıkardı. Oradan bir parçayı alıp, efendim attı. Kalbi tekrar zemzemle yıkayıp, nur ve hikmetle doldurarak yerine koydu. Üzerini mesettikleri zaman yara da bitişti. Onun hususi haline vakıf olan e, Enesik-i mali Hazretleri, Peygamberimize biliyorsunuz uzun hizmetleri olmuştur. Hizmetleri yaparken tabii oluyor, göğsü açılıyor, daha böyle vücudunda bazı hallere vakıf oluyor. Ee, Enes İbni Malik Hazretleri, ben diyor, şu hançerenin altında o açılmanın izini gördüm, der. Şimdi bugün, o günün insanları bunu kabullenmekte çok zorlanmışlardır. Olmaz böyle şey demişlerdir. Nasıl olur? Kesip, açıp, kesip açacaksın. Ondan sonra kalbi çıkaracaksın yıkayıp hikmetle doldurup ondan sonra yerine koyacaksın da adam ölmeyecek buna imkan var mı diye bunu kabul etmemişlerdir o gün ve hakikaten bakılırsa neyle bakılırsa akıl ile bakılırsa mantık ölçüsüyle bakılırsa o günkü alışkanlıklar ile bakılırsa hakikaten kabul etmek bayağı zordur bayağı değil imkansızdır olmaz böyle şey der insan ama aklı şuraya koyar Mantığı onun yanına ilave eder, o günün örf ve adetleri ve alışkanlıklarını da yanına bırakır da iman gözüyle bakarsa, eh, Hazreti Allah'ın kudreti her şeye yeter, bu da olmuştur der mi demez mi? Efendim? Der. O günün insanı meseleye, meseleye e, iman nazarıyla baktığı zaman bunu kabul edecektir. Ama akıl ve mantık nazarıyla baktığı zaman kabulde zorlanacaktır. 20. asırda bugünkü bize gelince, biz tabi onların yaşadığı devirden daha farklı bir dönemde yaşıyoruz. Neden? Bizim devrimizde ilim bir hayli ilerlemiş, keşifler yapmış, teknoloji, tababet, doktorluk bir hayli ilerlemiş, o günkü insanların göremediğini bugünkü insanlara gösterir hale gelmiştir. Şimdi ne yapıyor insanlar? Bakınız kalbinde kalbinde damarları tıkanıyor. Niye tıkanıyor? Kalbin damarın tıkanması şudur. Bol gıdalar alıyor. Yağlı yemekler yiyor. O yemeklerin yağları vücut ısısıyla ne yapıyor? Yumuşayarak kana karışıyor. Kan içerisinde devera ne derken damarın içerisinde yer yer oralara tutunuyor. Yağlı tabaka yapışıyor. Ve o oralarda ...tabaka teşkil ediyor... ...damarın içerisinde o yağlı tabaka... ...damarın içerisinde tutuna tutuna... ...ne yapıyor? Bir tabaka teşkil edip... ...daralttığı zaman... ...kanın oradan geçmesi zorlaşıyor... ...hatta büsbütün da şey yapıyor... ...kapıyor, kapıyor... ...kan geçemiyor... ...geçemeyince hele bu da kalpte olduğu zaman... ...ne yapıyor? E, kalp, damar, kan, damardan kan geçecek ki... ...hayatiyet devam etsin... ...orası da yağla tıkanmış... ...geçmiyor... Geçmiyor. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu damar burada tıkanmış. Ne yapalım? Onun açık yerinden bir delik açıp oraya bir vücuttan aldıkları yedek damarla oraya onu rapt ediyorlar. O kapalı yerin üstünden geçip daha ilerideki açık yere diğer ucunu bağlıyorlar. Bu defa kan geliyor. O kapalı yere uğramadan açık ilave yapılan damardan geçip kan deveranı devam ediyor. İşte bypass dedikleri şey budur doktorların yaptıkları ve bypass dedikleri şey de budur. Muhterem müminler, şimdi demek ki bakın insanlar gidiyor tıbbiye de okuyor, doktor oluyor, kalp cerrahı oluyor, insanın kalbinde tıkanan yerleri tamir etmek üzere bu ve buna benzeyen bir takım ameliyeler yapıp, göğsü açıp, kalbi çıkarıp, onun üzerinde bu söylediklerimizi yapıp Yeri dikip tekrar yerine koyup göğsü de dikerek bu işin iyileşmesine ne? yardımcı olarak Hazreti Allah'ın şifa vermesine böylece sebep oluyor mu olmuyor mu? E o zaman biz de kalkıyor ne diyoruz? E, doktor bunu yapabilirse Hazreti Allah niye yapmasın diyoruz öyle değil mi? bugün peygamberimizin kalbinin yarılıp ameliyat edilmesini bugünkü insanlar akıl ve mantıkla düşünse de kabul etmek zorundadır. Zaten imanla bakarsa, ayet ne diyorsa veya hadis-i şerif ne diyorsa hemen kabul edecektir. Şimdi geriye kalan kısımlarını inşallah önümüzdeki konuşmada tamamlamak üzere Cenab-ı Hak Miracı, Miraç'taki esrarından hepimizi azami şekilde istifade ettirip, alemlere rahmet gönderdiği Habibi hürmetine, bizi de affı mağfiretine mazhar eylediği kullarından eylesin. İllahi'l-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirradîm. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Ani Evet. What okay. okay.